Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu'na Resulillah Ezan okumak farz mı? Vakti gecikince de namaz için ezan okumak gerekir mi? Öncelikle ezanın hüküm, hükmü nedir? Bundan bahsedelim. Ezan, e, Arapça bir kelime. İslam dininde namaz vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için yapılan çağrıya ezan ismi verilir. Ezan-ı Muhammedi de denilmektedir. Yani sözlükteki anlamı bildirmek, çağırmak anlamına gelmektedir. Beş vakit farz namazlar için ezan okumak, kitap ve sünnet ile sabittir. Bu Maide suresi 58. ayette ve Cuma suresi 9. ayette geçmektedir. Yani namaz için çağrıldığınızda ifadesi ayetlerde de geçmektedir. Ezan ve kametin her ikisi de, farzı kifayedir. Yani cemaat içinden birisinin ezan okuması ve kamet getirmesi diğerlerin üzerinden bunu düşürür. Yeterlidir. Bulunduğunuz yerdeki bir cami veya mescitte ezan okunduğunda ezan okunmuşsa ayrıca sizin de ezan okumanız gerekmez. Ancak bulunduğunuz muhitte cami veya mescit yok ise ve ezan ve kamet yani ezan okun, okunmamışsa eğer mescit ve camide yoksa ezan ve kamet getirmeniz sünnettir. Kazaya kalan namaz kılınırken ezan okumak ve ikamet getirmek sünnettir. Birden fazla vaktinde kılınmayan namazlar bir arada kaza edilmek gerektiğinde önceden bir ezan okunur ve sonra da her farz için kamet getirmek suretiyle namazımız kılınmış olur. Çünkü bu hususta peygamberimizden rivayetler vardır. İki namazı bir arada kılacağı zaman tek ezan ve iki kamet ile namazını kılmıştır. Bunun dışında namazımız gecikmişse yani kazaya kalmadan gecikmişse bile Bulunduğumuz yerdeki cami olan bir yer ise ezan okunmuştur ve bunun üzerindeki vücubiyet yerine gelmiş olur. Ama eğer ki biraz önce ifade ettiğim gibi bulunduğumuz yerde cami ve mescit yoksa, zaten vakti içinde de olsa, vakti geçmiş, biraz gecikmiş de olsa ezan ve getirmek gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.